1946 numaralı konu, cinlerin Şam civarında oturan bir kadın Kahine Hazreti Peygamberi haber vermesi, Osman bin Affan bana, biz Kureyş'in bir kervanıyla Şam'a gittik, bu, Resulullah'ın peygamberliğinden önceydi, Şam'ın varoşlarına yaklaştığımızda orada bir Kahine kadın gördük, bizim önümüze gelerek, bana cinden olan hadım arkadaşım gelerek kapımın üzerinde durdu, ona niçin içeri girmediğini sorduğumda, artık zina etmeye imkanımız yok, çünkü Ahmet dünyaya geldi ve güç yetmez bir emir geldi, dedi. Sonra ben döndüm, Mekke'ye vardım. Baktım ki Hazreti Peygamber Mekke'de ortaya çıkmış, insanları Allah'a davet ediyor, dedi.